Tuğr Suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tuğr'a, yayılmış ince deriye satır satır yazılmış kitaba, ziyaret edilen eve yani Kabe'ye, yükseltilmiş göğe ve kaynatılmış denize yemin olsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetli bir şekilde sallanıp çalkalanacaktır. Dağlar da yürüdükçe yürüyecektir. O günü yalanlayanların, o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır. O gün cehennem ateşine itilerek atılacaklar ve onlara şöyle denecektir. Yalanlayıp durduğunuz ateş işte budur. Bu bir büyü müymüş yoksa görmüyor musunuz? Girin o ateşe. Sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Size sadece yaptıklarınızın karşılığı verilmektedir. Şüphesiz ki muttakiler... Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerek cennetlerde ve nimet içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından koruyacaktır. Onlara yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyip için denecektir. Onları güzel gözlü hurilerle eşleştirmiş olacağız. İman edenlere ve onlara imanla uyan nesillerine gelince biz onları cennette nesilleriyle buluşturacağız. Onların yapıp ettiklerinden hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Her kişi kazandığına karşılık rehindir. Onlara canlarının istediği türden meyve ve etten bolca vermiş olacağız. Boş söze de günaha girmeye de neden olmayan kadehlerden almak için orada karşılıklı olarak çekişeceklerdir. Saklı inci gibi kendilerine ait gençler servis için etraflarında dolaşacaklardır. Onların bir kısmı bir kısmına dönüp soracaklar ve şöyle diyeceklerdir. Daha önce biz ailemiz içinde yani ailemiz içindeyken de azaptan korkardık. Allah bize lütfetti de bizi kavurucu azaptan korudu. Şüphesiz ki biz bundan önce dünyada ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ki yalnızca o çok iyilik edendir, çok merhametlidir. Sen gerçeği hatırlat. Rabbinin lütfuyla sen hiçbir şekilde kahin de değilsin. ''Cinlenmiş de değilsin. Yoksa onlar, ''O bir şairdir. Zamanın getireceği felaketlere uğramasını bekliyoruz mu?'' diyorlar. ''De ki bekleyin. Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.'' ''Yoksa onlara akılları mı bunu emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa onu kendisi uydurdu mu?'' diyorlar. ''Hayır, onlar iman etmezler. Doğru sözlü iseler o Kur'an'ın benzeri bir söz getirsinler.'' Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdır? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, onlar kesin bir şekilde inanmazlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların Allah katındaki sırları dinleyebilecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyiciler apaçık bir delil getirsinler. Yoksa kızlar onun, oğullar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da Borç yüzünden ağır bir yük altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb yani bilinemeyen şeyler onların yanında da Ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek kişiler kafir olanlardır. Yoksa onlar için Allah'tan başka herhangi bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Gökten düşen bir kütle görseler Bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık bayıltılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Tuzakları o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Haksızlık edenlere elbette ondan başka da azap vardır. Fakat çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et, onu yücelt. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da onu tesbih et, onu yücelt.''